Mü'minun Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gerçekten mü'minler kurtuluşa ermiştir. <Sessizlik> Onlar ki Namazlarında huşu içindedirler. Ellezînehum <gülüyor> fî Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı verirler. وَالَّذ۪ينَهُمْ <فَاعلُون> Ve onlar ki iffetlerini korurlar. وَالَّذ۪ينَهُمْ <حَافِظُون> Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu hariç, bunlarla ilişkilerden dolayı kınanmış değillerdir.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 Emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. وَالَّذ۪ينَهُمْ <gülüyor> Ve onlar ki namazlarına devam ederler. <gülüyor> asıl onu İşte asıl bunlar varis olacaklardır. Firdevse varis olan bu kimseler orada Ebedi kalıcıdırlar. <gülüyor> Andolsun biz insanı çamurdan bir özden yarattık. Sâle min Sonra onu sağlam bir karargahta nutfe haline getirdik. Sümme cealina gülü tüfeten fi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 لن ق نطُ فخلقنا ق ف فخلقنا المضغة قت فكسونا ف خَالَ sen sonra muhakkak ki siz bunun ardından Elbet öleceksiniz. Sonra da şüphesiz sizler kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andosun biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz. <gülüyor> Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu arzda durdurduk. Bizim onu gidermeye de elbet gücümüz yeter. <gülüyor>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 bu Turi Sinada da yetişen bir ağaç daha meydana getirdik ki bu ağaç hem ya hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri zeytin verir <gülüyor> Hayvanlarda sizin için elbette ibretler vardır. Onların karınlarındakinden, sütlerinden size içiririz. Onlarda sizin için birçok faydalar daha vardır. Etlerinden de yersiniz. <gülüyor> Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.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 فضل عليكم، بشار مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء. Yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyleyse bir süreye kadar ona katlanıp bekleyin bakalım. İzlediğiniz için teşekkür <gülüyor> ederim.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 فأوحينا حين إليك أن صنع فن كبير فسيكفيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليك Sen, yanındakilerle birlikte gemiye yerleştiğinde, bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. <gülüyor> Ve de ki Rabbim beni bereketli bir yere indir Sen iskan edenlerin en hayırlısısın <gül> Şüphesiz bunda bir takım ibretler vardır. Hakikaten biz deneriz. İnnefi ve Sonra onların ardından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 Onun kavminden, kafir olup ahirete ulaşmayı inkar eden ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz varlıklı kişiler. Bu dediler, sadece sizin gibi bir insandır. Sizin yediğinizden yer, sizin içtiğinizden içer. <gülüyor> şönün mislukum gerçekten sizin gibi bir beşere itaat ederseniz herhalde ziyan edersiniz وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْ لَكُمْ إِنَّكُمْ <لَخَاسِرُون> Size öldüğünüz toprak ve kemik yığını haline geldiğinizde mutlak surette sizin çıkarılacağınızı mı vaat ediyor اَيَعِدُكُمْ <gülüyor> Bu size vaat edilen çok uzak. Hayat, şu dünya hayatımızdan ibarettir. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Bir daha diriltilecek de değiliz. İnhiyya illa hayatunad o, Allah hakkında yalnızca yalan uyduran bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. İn huva illa racununif ve nahnu lehu O peygamber Rabbim dedi. Beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol. قَالَ رَبِّنْ صُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ Allah şöyle buyurdu. Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ Nitekim vuku kaçınılmaz olan korkunç bir ses yakalayı verdi onları. Kendilerini hemen sel sürprintüsüne çevirdik. Zalimler topluluğunun canı cehenneme. <gülüyor> Sonra onların ardından başka nesiller getirdik. اُمَّا اَنْ <speed and motion bars> Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. مَا <tcjon> تَسْبِقُ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 كلبوه فأتبع بعضهم بعضه وجعلناهم أحاديث وجعلناهم أحاديث ففجر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 سلمنا dediler ki kavimleri bize kölelik ederken bizim gibi olan bu iki adama inanır mıyız? Ve Böylece onları yalanladılar ve bu sebeple helak edilenlerden oldular. <Sessizlik> <Sessizlik> Anl olsun biz Musa'ya belki onlar yola gelirler diye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 suyu bulunan bir tepeye yerleştirdik. Ve ja'alnâ lennâ maryem ve ummehu âyeten ve Peygamberler, temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim. Ya eyyühe rüsülü <gülüyor> kulü minel tayyibati ve'melü salihan Şüphesiz bu bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse benden sakının denildi. <gülüyor> Ne var ki insanlar kendi aralarındaki işlerini parça parça böldüler. Her grup kendilerinde bulunanla sevinip böbürlenmektedirler. <gülüyor>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 sağırlar onum fil khayran ben la olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar Rablerinin ayetlerine inananlar Wall Rablerine ortak tanımayanlar <Sessizlik> <Sessizlik> Ve Rablerine dönecekleri için Yapmakta oldukları işleri Kalpleri çarparak yapanlar Ve <Sessizlik> İşte onlar, iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar. Ula'ike yusari'ûne fil hayrâti ve hum lehâ Biz, hiç kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla yükümlü kılmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Velanukellifunnefsen illasaha veldeynekitabuyyutikubilha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 بل قلوبهم في Refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıya uğrattığımızda, bakarsın ki onlar feryadı basarlar. <gülüyor>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 Onlar bu sözü hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Afa lam yeddabburu alqaula abjaahumma lam yati'ab. Yoksa peygamberlerini henüz tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar? <gülüyor> Yoksa onda bir cinnet olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o Kendilerine hakkı getirmiştir. Onların çoğuysa Hak'tan hoşlanmamaktadırlar. Belce <gülüyor>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 فسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل بذكرهم فهم عن ذكر Yoksa sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun? Rabbinin karşılığı daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Em teshaluhum harcen fe harac ve Gerçek şu ki sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. O inne kadatduhum ila siratim Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan çıkmaktadırlar. Wa eğer onlara acıyıp da içinde bulundukları sıkıntıyı giderseydik, iyice körleşerek azgınlıklarında direnirlerdi. Vallahu rhammnahum <gülüyor> ve keshfna ma bimin zrri ladju fi qurriyihim yamhoud. Andolsun biz onları sıkıntıya düşürdükte de yine rablerine boyun eğmediler tazarru ve niyazda da bulunmuyorlar <gülüyor>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 sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne de az şükrediyorsunuz. وَهُوَ <gülüyor> الَّذ۪ي Teşkurun Ve O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sırf O'nun huzurunda toplanacaksınız. Ve Hüvellezi zaraekum fil ardı ve ilengi tuhşerun ve o yaşatan ve öldürendir gecenin ve gündüzün değişmesi onun eseridir hala aklınızı kullanmaz mısınız vahuvallaziy <gülüyor> yu'imu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 hakikaten gerek bize, gerekse daha önce atalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Bu, geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. <gülüyor>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 ''Yedi kat göklerin Rabbi, azametli arşın Rabbi kimdir?'' diye sor. ''Kul ve rabbul ''Allah'ındır.'' diyecekler. ''Şu halde siz Allah'tan korkmaz mısınız?'' bu bu mi eğer biliyorsanız her şeyin meleutu mülkiyeti ve yönetimi kendisinin elinde olan Kendisi her şeyi koruyup kollayan fakat kendisi korunmayan kimdir diye sor. Ol Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl olup da büyüye kapılıyorsunuz de. Selam.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 Allah, gaybı da şehadeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir. deki Rabbim eğer onlara yöneltilen tehdidi mutlaka bana göstereceksen bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim <Gülüyor> Biz onlara yönelttiğimiz tehdidi sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. E. Ve Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. وَقُرْ رَبِّ Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında, Rabbim der, beni geri gönder. Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş yapayım. Hayır bu onun ağzından çıkan boş bir laftan ibarettir. Onların gerisinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır. <gülüyor> कल Suğra üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları kalmamıştır. Birbirlerini de arayıp sormazlar. Ben... Artık kimlerin tartıları ağır basarsa, işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir. Ben... kimlerin de tartıları hafif gelirse artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir ebedi cehennemdedirler <gülüyor> Ateş yüzlerini yakar. Orada suratları çirkin ve gülünç bir halde bulunurlar. ve hum Size ayetlerim okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi?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 Bugün ben onlara sabrettiklerinin karşılığını verdim. Onlar hakikaten muratlarına erenlerdir. İn Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. <gülüyor> bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık, işte sayanlara sor derler. <Gülüyor> ''Buyurur, sadece az bir süre kaldınız, keşke siz bilmiş olsaydınız.'' Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Hak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka tanrı yoktur. O yüce arşın sahibidir. Batta!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 Deki bağışla ve merhamet et Rabbim. Sen merhametlilerin en iyisisin. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bizim inzal ettiğimiz ve hükümlerini üzerinize farz kıldığımız bir suredir. Belki düşünüp övüt alırsınız diye onda açık seçik ayetler indirdik. بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضنا Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininde hükümlerini uygularken onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun. الزانية والزاني فاجلدوا كل وَلَا تَأْخُلْكُمْ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 توب أربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة فجلدوهم ثمانين جلدة ولا Ş ev Ancak bundan sonra TVv edip ıslah olanlar müstesnadır Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir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 شهادات بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات Kadının, kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ve şahitlik etmesi, Beşinci defada eğer doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır. <gülüyor> Ya Allah'ım size bol lütfu ve merhameti bulunmasaydı ve Allah tevbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı.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 لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرئ منهم ما اكتسب من وَالَّذ۪ي Bu iftirayı işittiğinizde, erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarıyla hüsnüzanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? La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 Dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. Ola Allah ﷻ ﷺ ve rahmetuhu ﷻ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ فَسَّكُمْ فِي Çünkü siz bu iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda gebeleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki bu Allah katında çok büyük bir suçtur. <gülüyor> Onu duyduğunuzda bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz. Haşa! Bu çok büyük bir iftiradır demeli değil miydiniz? <gülüyor> Eğer inanmış insanlarsanız, Allah bir daha buna benzer tutumu tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyarır. <Gülüyor> Allah ayetleri size açıklıyor. Allah çok iyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. <Sessizlik>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 be love. Sensine bimek Allah onlara gerçek cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ım apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır <gülüyor>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 Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. <gülüyor> ki bekarları kölelerinizden ve cahirelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakirseler, Allah kendi lutfuyla onları zenginleştirir. Allah lutfu geniş olan ve her şeyi bilendir. <gülüyor> Evlenme imkanını bulamayanlarsa Allah lütfuyla kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan mükatebe yapmak isteyenlerle eğer kendilerinde bir hayır görüyorsanız hemen mükatebe yapın. Allah'ın size vermiş olduğu maldan siz de onlara verin.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 Onun yağı neredeyse kendisine ateş değmese dahi ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir. Allah insanlara temsiller getirir. Allah her şeyi bilir. Allah nuru vel مثل نُورِهِ كمشكات فِيهَا المصباح للمصباح في زجاجة في زجاجة 126. يوقد من شجرة مباركة 127. يوقد من شجرة إن زيتونة لا شرقية ولا غربي لا شرقية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 Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin Allah bullak olduğu bir günden korkarlar. Rican. Çünkü Allah onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. <Gülüyor> Allah يَرْزُكُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ İnkar edenlere gelince, onların amelleri ıssız çöllerdeki serap gibidir ki, susuyan onu su zanneder. Nihayet,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 Aydınlıktan nasibi yoktur Voluma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 <Gülüyor> Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dönüş de ancak onadır. <Gülüyor>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 Allah geceyle gündüzü birbirine çeviriyor. Şüphesiz bunda basiret sahipleri için mutlak bir ibret vardır. <Gülüyor>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 aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Rasulüne davet edildiklerinde, müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve ondan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir.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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدًا أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرُتَ قُمْ لَا يَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُ طَاعَتُ مَعْرُوفٌ إِنَّ deki ki, Allah'a itaat edin, Peygamber'e de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, Peygamber'in sorumluluğu kendisine yüklenen, sizin sorumluluğunuz da size yüklenendir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulmuş olursunuz. Peygamber'e düşen sadece açık seçik duyurmaktır. قُلْ <تصفيق> أَطِيعُ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 فَأَسْتَخْلَفَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَلَا يُمَكِّنَن One and one. Namazı kılın, zekatı verin. Peygambere itaat edin ki merhamet göresiniz.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 ne de onlar için bir mahzur yoktur. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. İşte Allah, ayetleri size böyle açıklar. Allah, her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ya yeah! صلاة العشاء فلا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 Bir nikah ümidi beslemeyen, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların Zinetleri teşhir etmek sizin elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir vebal yoktur. İffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, bilendir. <gülüyor> عَلَيْهِمْ نَجْعَلُ نَجْعَلُ عَلَيْهِمْ نَجْعَلُ نَجْعَلُ نَجْعَلُ نَجْعَلُ نَجْعَلُ نَجْعَلُ نَجْعَلُ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 I'm ancak Allah'a ve Resulüne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar o peygamberle ortak bir iş üzerindeyken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. Şu senden izin isteyenler hakikaten Allah'a ve Rasulüne iman etmiş kimselerdir. Öyleyse bazı işleri için senden izin istediklerinde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 وَإِذَا كَانْتُ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 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّنُونَ مِنْكُمْ لِغَامَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ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 Altyazı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 تبارك الذي نزل الفروقان على عبده ليكون ذو ولد ولا ذي يكل لو شريك في الملك ألم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء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 وتَخْذُ مِن دُونِهِ آذَةً لَّا يَخُنُّ قِنَش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 yine onlar dediler ki onun başkasına yazdırıp da kendisine sabah akşam okunmakta olan öncekilere ait masallardır. <Sessizlik> deki onu göklerde ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi şüphesiz o çok bağışlayıcıdır engin merhamet sahibidir Kull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 Yahut kendisine bir hazine verilmeli veya içinden yiyip geçimini sağlayacağı bir bahçesi olmalıydı. O zalimler siz ancak büyüye tutulmuş bir adama uymaktasınız dediler. <gülüyor> Senin hakkında bak ne biçim temsiller getirdiler. Artık onlar sapmışlardır ve hiçbir yolda bulamazlar. <gülüyor> Dilerse sana bunlardan daha iyisini, altlarından ırmaklar akan cennetleri verecek ve sana saraylar ihsan edecek olan Allah'ın şanı yücedir. Tempe!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 elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yokolu vermeyi isterler <gülüyor> Onlara şöyle denir. Bugün bir defa yok olmayı istemeyin. Aksine birçok defalar yok olmayı isteyin.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 Wajan Onan Allahu'l